Çok iyi dinleyin, bir şey anlatacağım size de bu malzemeyi topluyoruz. Konserve kutusunu daha açmadık içinde, bakalım ne var. İnsan yemekten oruçludur, bir de bir şey öğrenmekten oruçludur. Hepimiz oruçluyuz işte, akşama bir şey yiyeceğiz, dur bakalım. Bu yukarıdaki ruha sultani ruh diye. Sultanlara mahsusdur, Allah'a mahsusdur. Ekvele tafiliğine inen cismani ruh. Yani dünyaya inen cesetin içindekinde içindeki ruh. Aha içimizdeki ruh. Anladın mı? İçimizdeki ruh. Aha biz de havafellerimizi konuşuyoruz. O Cismani ruh, cismani ruh, ruh, yukarıda, işte cismani ruh, esbeli sabiliğine geldik ağabey bu vücudun içine gittik. Ondan sonra Allah ruhundan üfüledi, hani çamurdan halketti de nefretti onu Adam kalktı yukarı, ha cesetlerimiz kalktı. Sultani ruh yukarıda. Deminki hafızın okuduğu neydi? İslamlara ait. Sultani ruhla bu eşreli tafilinde bulunan cismani ruhu birleştirmek için kafanı secdeden kaldırmaya Onun için ben Allah'tan diyor. Müminler de benden diyor. Ama onu birleştirdiğin dakikada pırt uçtun gittin. Cismani ruhla cismani ruhu, sultani ruha oradaki ruha kabul ettirmek için temizlenmek lazım. Yalan söylememek lazım. Şunu söylememek lazım. Bunu söylememek lazım. Söylersen sen, demin dediğim gibi ceytinyağından suyu karıştırırsın kandil yanmaz olur bu kandili yakabilmek için bu temizliği elde ettiler. yandı mı? Hayır. o halde yüzünü, ruhunu yüzünün nurundan halk eden cenabı Allah Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi resul ben Allah'tan müminler de benden dedikten sonra cismani ruhtan, pisliklerden da sultani ruha çengelini taktıktan sonra daha ne korkuyorsun? Tayyareden insanı palajutla atarken bir ip vardır orada, tayyareye bağlı. Herif boşluğa düşer düşmez belki çıldırır diye. Mâyen bir müddet çıptıktan sonra ipi çekemez diye tayyâreden Rab diye açarlar onu. Sen de son nefesine geldi mi sultani ruh açtırır hele alasıl bakıyımdır. Bütün ücretlerin la illallah, illallah cemağe başladım. O bakma efendim son nefeste Allah nasip ederse. Secdeye nasip etmiş Allah seni. Bunu bu kadar... 45 sene seni secde Rahman'a, hulusi kalbine ama demin dediğim gibi rüya yok, yalan yok, <gülüyor> kıymet yok, dedikodu yok. 40 sene yap ondan sonra son nefeste senin şeytanın rezil etsin seni. Nasıl edermiş Allah yahu? Gel bana diyor, gel bana diyor. maaş cahindik mi? Sonra ulan bunlar şaşırırlar dedi. cemadan kitaplar göndermeye kitaplar Kitaplarda neler var? Yazılar var. Aha Cem'in bir tanesini okuduk. zor okuyoruz. Bu yukarıda Hakikati Resulullah dedik değil mi? Anlattık onu anladım. Onun bak şunda bir parıltı var. Değil mi? Bak şöyle korudan buraya hapsetiyorsun. Aha bu bu hakikatte de bir parıltı vardır. O parıltı laflar Kur'an-ı O parıltıya dikkat edersen iki türlü rengi vardır. Birisi şöyle benim bu güzel şeyimi idrak etip bana yanaşması için yapılması lazım olan harita var elimde. Cüzdanına gideceksin, harita çizmişler vermişler Güney'e doğru sol taraftan gideceksin şu kadar kilometre Haritadan gidilirsin. Kusulan da var elinde değil mi? Yolu bilmek lazım. Ha, i̇şte o hakikati. Resulullah Muhammed'e Sallallahu Aleyhi Vesellem ulaş olabilmek için harita Kur'an-ı Kerim'in içinde giden e o haritayı göremedim. Sen göremezsin haritayı gayet tabii. Eline versin neredeydi? Hacı zevk git hazineyi bul. Ya bana bak. Aklına sokacak. Bu harita dış alemimizin düzenini sağlar. O da Şeriat işte. Şeriat o. Bu haritanın hakikati Muhammed'i vasım olabilmek için haritası şeriat. Bu dış alemimizin düzenini sağlar. Sağlarda ne olur? Faziletli oluruz, yalan söylemeyiz, ahlaklı oluruz, yetim yemeyiz, kimsenin hürzünde değiliz, kimseye yalan fenalık yapmayız. Bu bu düzeni sağlamışlar. Bir de hani dedim sultani ruh kanca yapar yukarı, kanca yapar. Ona da hocalar, kitaplar hiç kimse bir şey anlamaz. Marifet, marifet, marifet, marifet hokka bazlıktan başlar, tey, yukarı kadar gider. Herifin çok marifeti var, bir elinden çeksem türlü iş yapıyor. Marifet. İşte bu dış düzenle, iç düzen, marifetten şeriat birleştirme oradaki hakikati Muhammed i ortaya çıkar. Oraya vasıl olabilmek için bunlar şeyler. Nasıl Nasıl ağaç ile yaprağa misal getirebiliriz? Ağaç ile Her ikisinin birleşmesinden meyve usule gelir oğlum. kerime mi istiyorduk? İki deniz yürü karşılaşır. Fagat alanlarında bir berzah vardı. Mericel bahreyni gelse ki ya. Yok mu İki tane bahir arasında bir berzah vardı. Bir köprü vardı. Ne oldu berzah? Ulan o berzah insanı kâmil işte. O halde buradan oraya çıkmam için akıllı, sultani ruha sahip, Cenab-ı Allah'ın sevgilisi, Resulullah'ın nazarı aklesine şey olmuş bir insanı kâmil bulacaksın. Merhizel <Gülüyor> bahreyni gelecek yani işte o. Ve diyor ki, o berdahlar, onlar şaşmazlar. Rahman suresindedir bu ayet. Rahman suresi. <gülüyor> e şeriatı yaptı şeriat. Efendim, ne her şeriatı? Tabir oldular. Ulan Efendim yüzün açtı, o da şerif. Efendim erkek bacaklarını açtı kesiyor şeriat değil o. Bilmem efendim o tutmuyor şeriat değil o. Şeriat teydeye başını koyana aittir. Efendim evde heçer var günah, kesim var günah, yüz herkesin erdi. Ulan orada ki günah değil. Canide secde ettiğin yerdekine, aha buraya dedim girmez, aha buraya heykel girmez dışarıdakine karışma sana ait değil şeriat bu şeriat kendi içine ait içine. kendini temizle dışarıda fırfır etme fırfır ede ede ede üzerimize sinek konmaya başladı Kondu mu? Katıra çinek kondu mu? Baştan çifti atma. İçine çifti at, içine çifti at. Temizlendi mi, gece oldu mu kimin feneri varırsa o yol gösterir. Çıkar bağlıyor bak. Dünyadan gittiği bilmem. Sen kimsin ulan? Dünyadan gitti, millet gavul oldu. Kim gavul oldu ulan? ne söylediği bak iyi adam şu ayeti kerimeyi inkâr etmişti. La tuhrik bihi lisaneke li ta'celbi in aleyna cem'u'l-kur'an bi izâ ra'nâhu fatbi'l-kur'an sema inna aleyna biyal. Sen üzülme Resulum ağzını kapatıyorsun. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'i biz devam ettireceğiz diyor. Sen ne oluyorsun Allah'ın teşebbüs ettiği, şey, Allah'ın Ayetine inkar onun için Egep bu oğlum aha. aha kıybet bu. Deminki dediğim kıybet bu, bundan kurtulamazsın. Hiçbir şey olamazsın, cehennem bile kabul etmez insanı, cehenneme girmek de bir hünerdir. Cehenneme girmek de bir hünerdir, demek ki Cenabı Allah seni acıyor, temizlenmek için sokuyor ki huzuruma kabul edeyim diyor. Biri itandıracağını. Anladın mı kıybeti şimdi? Hasan Efendinin her yerinde değil. Onu eşek kıybeti de. Eşek kıybeti de. Lugat çok da öyle söylüyorum. Eşek çok güzel hayvandır yahu. Bütün vaziyordu 15 bin sene evvelki eşek aynı eşekliğine devam ediyor vuru vuru vuru diyor kulağını çeker. Gezer bir şey demez zavallı. De ne mahkemeye müracaat eder de bir şey eder de bir şey eder de bir şey. Mahkemeye müracaat etmeyeceğini bildiği için o eziyeti yapıyor zaten okuluna. Eziyet yapan da yarın mahkeme yoktur diye inkar edemez adamdır. Onun için kimseye eziyet etmeyiniz cemaat. Sineği bile öldürmüyoruz. Fareyi bile öldürmüyoruz. Efendim, hemen atlar o. Demin ki dediğim herif. Kullum mızırını yükledim. Her muzuru çiğ Sana sinek muzur. Çünkü üstünde senin oğlum yağ var da konuyor. Bende yağ yok. Bana konmuyor. O halde benim için mızır değil. Hangi muzur? Allah'ı zikirden Cenab-ı Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i daha türden alabilecek herhangi bir şey mızırdır. Pancar yetiştirecek Mehmet Efendi. Ne yemiş? Otuz dönüm pancar, seksen bin lira para alacak. Efendim köşe bekleniyor ki köşe bekleniyor. Küçük, Ne yazın bunlar? Babanın tarladığı mı orası? Üç ton pancar çıkardın. Yese yese bu kökürek Üç tonunu yer be bir adım. Ne yersin onları? Hayvan erim. Sen, Rabbim ben bu tarlayı ekiyorum bilmem ne oluyor şu oluyor bu oluyor. Bunlarda rızıklar da var. Sen bunu böyle düşünürsen köstebekler, utanırlar senin tarlana gelmez. Ha bu kestemek hikayeti de divettir. Bu ayda marifet dediğimiz şey, nefsin kara perdesini kalp aynasından açmak ve temizlemek yoktur. <gülüyor> Bak gözlük. Aha ha, böyle oldu. Nasıl açıyor bunu? oradan açılıyor o mu? Açılmıyor. Bak elin açılıyor. Bir yardım lazım. O ayda senin içini de açmak için bir insan-ı kamil lazım. Bak hareket et. Birisinin eline gireceksin. Şöyle olacaksın Korkma edilmezsin elimde. Pireyi al ede, ede, ede yine uçar pire. O zaman insanda gizli hazineler görülmeye başlar. Cenabı Allah Türk, bak benim yüzümün nurundan O'nun ruhunu yarattı. Ben Allah'tan müminlerde benden diyor Peygamber. Ben bir gizli hazineydim diyor. Allah bir hadisi kudsiyle. Zatıma irfan duygususunun zatımdan İrfan duygusuzun, duygusunun taşmasını istedim diyor. Bundan anlaşılıyor ki insanı marifet için yarattı. Yani irfan sahibi olmak için yarattı. İşte kalbin sığı dedikleri şey budur. Kalpsızı denilen şeydir. İrfan sahibi olmak için de ilim tahsil etmişler. <gülüyor> İlimler Cenab-ı Peygamber'in duruyduğuna göre bir idir. Kalpte olan ilim. İlmi batın, ilmi ledun, batın ilim. İkincisi dilde olan ilim. Dilde olan ilim Allah'ın kulları üzerindeki hüccetidir. De buna varlık için insan önce şer'i bilgiye müstehtir. Bu şer'i bilgiyle yani şer'i attaki şu şöyle olacak yalan söylenmeyecek böyle olacak namaz kılınacak kimsenin hırzına yetinmalı yemmeyecek bunlar hep şer'i bilgidir. Bu ilimle sıfat aleminde Allah'ın zatına ait bilgiler tahsil edilir. Allah'ın huzuruna gidecek, buradaki bilgiler nasıl tahsil edilir? Eğer bu, bu tahsili yaptı mı, bundan sonra batın alemi nasıl edilir? Bu tahsili yaptı mı, cehennem yoktur sana. Ne diyor? Ya geç cehennemin, nurun ateşini sönderiyor. Tavirler bu ilmi tahsil etmediği için, münkirler onun için cehenneme gidecek. Cehennemde ateş ilmi tahsil edecekler, kendiliğinden okumayana tokatlan, zorla okuturlar oğlum. Ha bu, cehennemin etası da bu. Ben bu ilmi tahsil edeydin, edepsizlik yapmazdım Yoksa efendim hırsızlık yapmışsın, dilmen efendinin felancının kolunu kesmişsin, Cenabı ı Allah seni, gel ben de senin gel bende senin kolunu yok efendim yok. Aa bu ilmi tahsil edip de kendi gözlüğüne kuk uh, dedirmediğin için. İçinde Cenabı Allah sana senden yakın ona hürmetsizlik yaptın. Ondan ondan ondan ondan. Kafanı aç kafanı aç. Yobatlığı bırakını Bundan sonra da batıl ilmine gelir. Bu ilimle de marifet aleminde hakka ilfanın tam kendisi tecelli